Koyun Masalı Yazan Sabahattin Ali Seslendiren Burak Aşkın Bir zamanlar iri ağaçlı, uçsuz bucaksız bir ormanın kenarındaki çayırlıkta, başında çobanı ve köpekleriyle bir koyun sürüsü yaşıyordu. Çayırın otu her zaman bol ve taze, kenardan akan derinin suyu bol ve temizdi. Yazın gölgesine yatacak birkaç gür yapraklı ağaç, kışın soğuktan kaçıp barınacak kuytu bir mağara sürünün rahatını tamamlıyordu. Ama koyunların keyfi yolunda değildi. Çobandan şikayetleri vardı. Sakalına kır düşmeye başlayan bu adam, sabahtan akşama kadar bayırda uzanıp uyuklar, arada bir kavalını üfler, köpeklere bağırır, yine uykusuna dalardı. Koyunların sütünü sağıp içebildiği kadar içer, içemediğini satar, Canı istedikçe bir kuzu kesip kebap eder yahut bir koyun boğazlayıp kışa kavurma hazırlar, 2 üç haftada bir gelen celebe en yağlı koyunları, kuzuları satar, sonra yine yatıp uykusuna bakardı. Hepsi bir tarafa bu celebin eline düşenlerin eninde sonunda kasaba varacaklarını bilen koyunlar, kanlı gözlü herif her göründükte korkudan titreşirler, birbirlerine sokuluşurlar, karşı koymayı akıl edemezlerdi. Ne yapsınlar? Bu dünyanın düzeni böyleydi. Ama koyunların arasında bu işe bir türlü aklı ermeyenler, günün birinde bıçak altına yatmak korkusuyla yaşamaktansa bu işi bir kökünden halletmek isteyenler türemişti. Günden güne de bunların sayısı çoğalıyordu. Mesela bütün sürü kendi halinde otlar görünürken aralarından gözü kızmış bir koç fırlıyor, çobanın kaba etine bir boynuz yapıştırıyordu. Çoban onun peşini kovalayıp köpeklerin yardımıyla yakalasa, bir ağaca sımsıkı bağlayıp ilk gelen celebe bu hayvanı teslim etse bile bu hal öbürlerini yıldırmaya yetmiyor. Sonu kasaba gitmek olduktan sonra, bugün de bir, yarın da bir deyip boynuz savuran koyunların sayısı günden güne artıyordu. Eh, koyun deyip geçmeyelim. Onların içinde de ne koçlar ne yiğitler vardır. Dünya kuruldu kurulalı, bütün koyunlar çobanla, köpekle yaşamadılar ya, onlar da bir zamanlar kasaptan, celepten, çobandan, köpekten habersiz, yiyeceklerini kendileri arayıp bulurlar, düşmanlarını kendi sert boynuzlarıyla yıldırıp kaçırırlardı. Ama onların yağlı etlerine göz dikenler, sütünden yağ ile peynir, derisinden kürkle çarık yapanlar, her şeyden önce koyunları çobansız kalırlarsa, kurdun kuşun şikarı olacaklarına, kendi başlarına açlıktan öleceklerine inandırdılar. Bu böyle sürüp gittikçe koyunlar da kendilerine inanmaz, kuvvetlerine güvenemez oldular. Sandılar ki çobanın onları canavardan koruması, önlerine bir tutam ot atması, yumuşak etleri için değil, kara gözleri içindir. Ama dediğimiz gibi yavaş yavaş koyunların aklı başına gelmeye başladı. Çobanlar da günden güne kötüleşmişlerdi. Hele bu sonuncusu iyice dalgacıydı. Keyfinden, rahatından başka bir şey düşünmez, sürüye canavarlar saldırınca eski çobanlar gibi sopasını kapıp köpekleri peşine katarak onlara karşı koyacağı yerde birkaç koyun kuzuyu atıp başından savmaya bakardı. Günün birinde bitişik ormandaki yabani hayvanlar, canavarlar birbirine girdiler. Çünkü o sene kış sert olmuş... Kurtlar, ayılar yiyecek bulamayınca azmışlardı. Onların ulumaları, kükremeleri, sürünün bulunduğu çayıra kadar gelince koyunlarla beraber çoban da tir tir titriyordu. Bu aralık ormandaki kavgadan yaralanıp kaçan yahut açlıktan pek zevun düştükleri için kavgaya katılmayan birkaç sıska kurt ormanın kenarına sığınmışlardı. ''İşte dişimize göre düşman.'' diyerek ileri atıldılar. Ama canavarların kıpkırmızı açılan ağızlarıyla iri dişlerini görünce koyunlar işin şakaya gelmeyeceğini anladılar. Köpekler de koyunlar elden gidince kendilerinin aç kalacaklarını düşünüp gayrete geldiler. Hep beraber bu sıska kurtlara saldırdılar. Koçlar başlarını öne eğip iri boynuzlarıyla canavarların üstüne yürürlerken köpekler de bir hayli havlayıp gürültü ettiler. Zaten dermansızlıktan dört ayakları üzerinde zor duran aç kurtların birkaçı gerisin geriye ormana kaçtı. Öbürleri cansız yere serildi. Bu sırada saklandığı yerden çıkan çoban sopasını savura savura tekrar sürünün başına geçmek isteyince koyunlar akıllarını başlarına topladılar. Kasabı, celebi hatırladılar. Köpekler de onun sopasından kurtulmanın ve koyunlarla baş başa kalmanın sırası geldiğine hükmettiler. Hep birlikte çobanın üstüne yürüdüler. Ödlek çoban kaçıp canını zor kurtardı. Bir daha da ortalarda görünmedi. Bu kavgadan en karlı çıkan köpekler olmuştu. Hem çayırdaki kurt leşlerini, hem de onlarla dövüşürken ölen beş on koyunu yiyip iyice doymuşlardı. Kuyruklarını keyifli keyifli sallayıp, uzun kırmızı dilleriyle yalanarak ortalıklarda dolaşmaya, gördünüz ya, sizi kurtlardan da çobandan da kurtardık diye koyunlara caka satmaya başladılar. Aradan zaman geçtikçe daha da burunları büyüdü. Meğer köpekleri köpekleten çoban korkusuymuş. Çobansız kalınca ondan beter oldular. Havladıkça kendi seslerine hayran oluyorlar. Koyunları gayrete getiren, kurtları korkutup kaçıran bu sestir diye ulumalarını yükselttikçe yükseltiyorlardı. Üstelik içlerine bir de büyüklük kurdu düşmüştü. Yaralı, sakat birkaç canavarı havlayıp kaçırdıklarını sandıkları için kendilerinin öyle rastgele köpeklerden olmadıklarına inanıyorlar. ''Köpek ne demek? Bizim de astımız kurt değil mi?'' diye övünüyorlardı. Yavaş yavaş bu kuruntu hepsinin zihnini sardı. Koyunlara tepeden bakmaya başladılar. Onların bir kere tadını aldıkları, etlerini unutamadıkları için kenarda köşede yakaladıkları kuzuları parçalayıp yemeye, hatta biraz sürüden ayrılan iri koyunlara bile saldırmaya kalktılar. Bizim gibi soyu ormanlara hükmetmiş kahramanların miskin miskin koyun bekçiliği etmesi ne demek? diye aralarında hayıflanıyorlar, tekrar vahşi ormanlardaki saltanatlı günlere dönmek istiyorlardı kendi gözlerinde büyüdükçe koyunları daha da küçük görmeye başlamışlardı. Onlar sadece etleri yenecek, sütleri sağlayacak mahluklardı. Biz havlayıp gayrete getirmesek, bu sersemler boynuzlarını bile kullanamazlardı, diyorlardı. Yanı başımızdaki kocaman ormanda bizim soyumuzdan kurtlar, hatta şu kırtı pil çakallar hüküm yürütür, ortalığı kasıp kavururken... Bizim bu çayırda kuzu gibi yaşamamız ayıp, çok ayıp. Köpeklerden kurtulmak, çobandan kurtulmak kadar kolay değildi. Bunların hem sayısı çok, hem dişleri keskindi. Üstelik bir niza çıksa, fırsat bilip üç beş koyunu parçalayıveriyorlardı. Bunun için koyunlar işin sonu nereye varacak diye telaş içinde bekleşiyorlar, çobanı kovdukları gibi bu köpekleri de def etmeyi bir türlü gözlerine kestiremiyorlardı. Ama köpekler en sonunda hem kendilerinin hem de koyunların başını nara yaktılar. Bir gün daha fazla sabredemeyip ormanı zapt etmeye karar verdiler. Bu işi kendi başlarına yapamayacaklarını bildikleri için koyunları da önlerine kattılar. ''Siz boynuzlarınızla yol açar, karşınıza çıkanları tepelersiniz. Biz de etrafınızda bağırışır, size cesaret verir, düşmanları yıldırırız.'' dediler. Bu seferin sonunun hayra varmayacağını ileri sürerek katılmak istemeyenleri, ''Alçak, korkak, miskin, hain, sen bizim gibi damarlarında asil kurt kanı taşıyan köpeklerle bir arada yaşamaya layık değilsin.'' diye parçaladılar ve iştahla yediler. Ama daha ormanın kenarındaki çalılıklarda dört taraftan üzerlerine saldıran kurtlar, ayılar, Parslar, hatta sırtlanlar ve çakallar sürüyü kısa zamanda perişan ettiler. Köpeklerin havlaması ağaçların tepelerine varmadan boğuldu. Koyunların sıcak kanı, yerdeki kuru yaprakların arasında çabucak kayboldu. Hasta yahut ihtiyar oldukları için bu sefere katılmayan dört beş koyunla bir hayli körpe kuzu, çayırın kenarındaki mağarada birbirlerine sokulmuşlar, ormandan gelen acı sesleri, Yürek paralayan melemeleri, ümitsiz havlamaları dinliyorlar, korkudan titreşiyorlardı. Sesler kesilince birbirlerinin yüzüne baktılar. Ormanı zapt etmeye giden köpeklerle onların zorla sürükledikleri koyunların başına geleni anladılar. Aralarındaki iki ihtiyar koç ağır ağır mağaranın kapısına doğru yürüdüler. Kendilerini beklemek üzere orada kalmış olan iki sakat köpeğe yaklaştıkları, henüz kuvvetini büsbütün kaybetmemiş olan boynuzlarını, şimdi karşılarında şaşkın şaşkın uluyan itlerin karınlarına geçirdikleri gibi ta ilerideki dereye kadar fırlattılar. Sonra mağaradaki kuzulara dönüp şöyle dediler. Bu dünyada çobansız da köpeksiz de yaşanabilirmiş. Ama... Bunu anlamak için her defasında bu kadar kanlı kurbanlar verecek olursak pek çabuk neslimiz kurur. Bari siz gözünüzü açın da ileride başınıza yeniden itler, hele kendilerini kurt sanan palavracı itler musallat olursa sürüyü canavarlara paralatmadan onları defetmeye bakın.